Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Efendim bir Sanat ve Sanatçılar programına e, hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz biliyorsunuz bu program tiyatrodan operaya, dansa, müziğe, edebiyata e, uzanan bir program. Ve e, e, seçtiğimiz konu üzerine o, o e, konuda yetkin Çalışmaları yapmış, emek harcamış, dostlarımızı davet ediyoruz ve söyleşte bulunuyoruz. Şimdi yıllar önce 70'li yıllarda kurulan Merhaba Gösteri Topluluğunun ki bunun kurucusu sevgili tiyatrocumuz, yazarımız, eleştirmenimiz, kuramcımız Günay akarsu idi. Bu Merhaba Gösteri Topluluğunun üyelerinden Orhan Kazbek ve Dündar İnce suyu davet ettik. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Günay Akarsu üzerinde konuşacağız. Bir de hemen söyleyelim. Bu konuşmaya vesile olan bir de kitap var önümde. Toplumcu tiyatroya adammış bir yaşam. S. Günay Akarsu. Mitos Boyut yayınlarından tiyatro kültür dizisinin 93. kitabı olarak yayınlandı. Bunu yayına hazırlayanlar da sevgili konuklarımız. Ee, onların dışında yine Merhaba Gösteri Topluluğu'ndan Mustafa Sercan, Şefika Görgülü Kamces, ee, Rüksan 90'lı Tuna, ee, konuğumuz Dündar İncesu, ee, Erdinç Özköylü ee, hazırlamışlar. Ee, şimdi e, konuklarımıza ben hemen şunu söylüyorum. Ee, ne yazık ki kaybettiğimiz tiyatrocumuz, yazarımız e, Günay Akarsu'yu bir daha dinleyicilerimize sizin ağzınızdan tanıtabilir miyiz? Ben Dündar İncosu. Öncelikle Havan Radyosu dinleyicilerine ve sevgili eczacı arkadaşlara merhaba diyorum. Sevgili Günay Akarsu'yu 8 Mayıs 1933'te İstanbul'da doğdu. Edebiyat öğretmeni Mehmet Akif ile Emine Yaşar'ın tek çocuğu. Babasının öğretmenlik görevi nedeniyle çocukluğu İskenderun'da geçiyor. İlkokulu orada başlıyor. Babasının edebiyat öğretmeni, dayısının, dayısı ki Vahdet Gültekin'dir, çevirmen olması, okumaya değer verilen yazı çeviri işlerinin doğal olduğu bir or aile ortamında büyümesini sağladı. İlkokulu bitirdi. Bu sırada 1939'da Almanya Polonya'ya saldırmıştı. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Yıllar geçtikten sonra 45-53 arasında orta yönelimin tamamladığı Sabri Günay Akarsu. Orta Önemli Ankara'da Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik fakültesine girdi. Tabi bu arada 1946'da Demokrat Parti kurulmuştu. Genel seçimi CHP kazanmıştı. 50'de genel seçimi Maalesef DP kazandı. 51'de Türkiye Birleşmiş Milletleri e Kuvvetler kapsamında Kore Savaşı'na katıldı. Gelelim 57'ye. Günay Akarsu Teknik Üniversitesi Sanat Kolübü tiyatrosunda kuruluş çalışmalarına katıldı. O zamanlar genç oyuncular vardı. Oradan evet. Genç oyuncularla beraber. Bu tiyatroda oyuncu ve daha sonra da yönetmen olarak çalıştıktan sonra 59'da tiyatro eleştileri yazmaya başladı. İlk yazısı Şükran Kurdagol'un 58-62 arasında yönettiği Yelken Dergisi'nde yayınlandı. İsterseniz bundan sonrasını zaman içerisinde konuşarak edelim. Tamam, tamam, çok teşekkür ediyoruz Dündar İncesu'ya. Ee, Orhan Bey, e, Sayın Orhan Kazbek, e, toplumcu tiyatro deyince bugün dinleyicilerimiz bundan ne anlamalı? Seyirci ne anlamalı? Ya da daha doğrusu tiyatrocularımız ne anlamalı acaba? Günay Akarsu'nun yazlarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Şimdi Güney Akarsuyu anlayabilmek için ben öteden beri Güney Akarsu ismi geçince hep altını çizerek vurgu yapmaya çalıştığım nokta yaşadığı süreç içerisindeki toplumsal ilişkilere bakmak gerekiyor. Evet. Güney Akarsu toplumsal ilişkiler, ekonomik durumu, politik durum, sosyal durum bilinmeden Türkiye'de, Dünya'da bilinmeden yapmaya çalıştıkları yazdıkları yapım, yayın evi ve pratiklerinin anlaşabileceğine inanmıyorum. Bunlarla ancak Güneydoğu Karsu anlaşılabilir. Değil mi? Evet. Canlı can Güneydoğu günümüzde hala ve hala geçmişteki bir nostalji olmasından öte canlı hala bugün tiyatro açısından özellikle çağdaş tiyatro açısından yolumuzu aydınlatmasının koşulu bence hayatla kurmuş olduğu organik bağ. Evet. Güncel içerisindeki tarih, tarihsel olanı yakalayıp onu gündeme getirmesi, Güney Karşıya bir eleştirmen, bir şair, yayıncı, bir yönetmen olarak bakmanın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. O bir tiyatro adamıydı. Değil mi? Evet. Ve bunun içerisinde seyirci vardı. Seyirci nerede varsa Güney Karşı oradaydı. Ve Güney Karşı'nın en büyük özelliği savunduğu gibi yaşadı. Neyi savunduysa onun pratiği için çaba gösterdi. İlişkiler bunun üzerinden kuruldu. Ve Güney karşı süreci o süreç içerisinde ömrü boyunca yaşadığı süreç içerisinde herkesle ama herkese selamlaştı. Sevmeyeni çoktu. Seven de çok fazlaydı. Evet. Ama sevmeyenlerin en büyük özelliği saygı duymalarıydı. Saygı duyulacak bir yapısı vardı. Kesinlikle. Bu, bu, bunun altını çizmek gerekiyor. Güney Akarsu tabi bununla birlikte sınıfsal sanata inanıyordu. Özellikle bu Güney Akarsunun sanat tarihi incelendiği zaman iki, 60 yılların ikinci yarısından itibaren daha bir netleştiğini, 70 yılların başından itibaren de bunu kendi pratikleri içerisinde, kendi pratikleri içerisinde uygulamaya soktuğunu görüyoruz. Hı hı. Bunun içerisinde seyirci seçim belirleyici özellikle 70'li yılların ikinci yarısından itibaren yazdığı ve yapmaya çalıştığı tüm pratikler tüm pratikler tiyatroş yapılacaksa öncelikle seyircinin seçilmesi gerektiğini eee altını sizerdi. Bu seyirci de günahkârsaya göre çağdaş tiyatro açısından yarını kuracak ve yaşatacak olanların yanında, işçi sınıfın yanında olmak zorunda seyircinin de İşçi olmak zorunluluğunun olduğunu söylerdi. Bu elbette ki diğer seyircileri yatsıma bir kenara gitmek değildi. Bu bir tercih tabii, sorunuydu. Tabi tabi tabi. Şimdi evet. seyirci dediniz de ben de kitapta işaretlediğim bir bölüm bir paragrafa küçük paragraf. Tiyatro ve seyirci ilişkisini ince irdeleyen bir Günah Akarsın'ın yazısının sonu. O zaman hiç çekinmeden ana görevini üstlenebilir. O da seyircisinin... Eğlenme niteliğini değiştirirken Onu çağdaş insanlık bütünleşmesi içinde daha mutlu bir yaşama Kavuşturmak için bütünüyle Değiştirmektir diyor Seyirci ve şey ilişkisi açısından tiyatro ilişkisi açısından Burada eğlenmeyi öbür Yazılarında da e, özellikle durmuş Üzerinde bu Bertol Brecht'in de çok öne sürdüğü bir şeydir Tiyatro elbette ki eğlendirici olacaktır Yani kimse ders dinlemeye tiyatroya gitmez Elde Tamam ki, ama Nasıl bir eğlenme? Eğlenmeye biz hangi işlevi gö gösteriyoruz? Hangi işlevi yüklüyoruz? Bir televizyon dizilerini düşündüğümüz zaman, bir bulvar olan düşündüğümüz zaman yani e, seyirci kaynağını, onun kültür birikimi nasıl heba ettiği ortaya çıkıyor. E, eğlendirici işlev tamam ama onun yanında eğitici işlevi de dengeli bir bütünlük içinde ele alıyor yazılarında günaya karşı. Zaten tiyatroya, e, tiyatronun işlevi üzerine yazılarına Hı -hı. dikkat edersek bir tiyatronun tek işlevi şudur diye e, bir yaklaşımı yok. Birçok işlevlerden bir tanesi eğlendirmektir. Bir tanesi eğitmektir. Bir tanesi e, seyirciyi oluşturmaktır. Hazırlamaktır. Bir sürü işlev birleşince tiyatro olayı gerçekleşir der. <gülüyor> yani tiyatro sadece ve su işlevi yerine getirse tiyatrodur demez. Evet. Evet. Böyle de bir evet, yaklaşım. Evet. evet. Kesinlikle. Ta, Tabii bir e, Güney Akarsu'nun en büyük özelliklerinden birisi de şuydu. Şurada e, Geriye dönük baktığım zaman ve yazılarından da okuduğum zaman kendin hiçbir, hiçbir zaman ön plana çıkarmadı. Evet. Onun yaptıklarıyla biz yapmaya çalıştıklarının anlamını ve önemini kavrayıyoruz. Birincisi bu, ikincisi yanında bu ikincisi yanda, yakınında bulunan insanların gözlemleri ya da beraber iş yapanların Hı -hı. bir arada oluşu Güney Akarsu'nun yapmaya çalıştıklarının anlamını kavramamıza yol açıyor. Evet. Şimdi e kitapta e, Sendur Sezer'in de e, bir e, yazısı var. Tiyatronun seyirciyi etkileyişi kadar seyircinin de tiyatroyu etkilediği gerçeğidir diyor. Hı hı. Hakikaten güzel bir, güzel bir cümle ve e, açıklayıcı da bir cümle değil mi? Zaten yaklaşımında da şöyle hı. bir yaklaşım vardır. Tiyatroda e, seyirci öz biçim içeriği belirler. Hı hı hı. Oyunun gelişimi içerisinde etkilenir. Seyirci şey oyuncu ve oyun seyirciyi değiştirmeye başlar. Tabii. Bu dialektik bir bütünlük arz ederler. Tabii. Şimdi 70'li yılları hatta 69 60'lı yılların sonuyla ben o zamanlar lise öğrencisiydim. 70'li yıllarda sizler de benim gibi tanık oldunuz. Aynı kuşağız aşağı yukarı. Yani toplumcu tiyatro ne kadar öncüydü. Ne kadar değiştiriciydi. Yani töz tiyatrosuna ta ortaokuldayken babam beni götürürdü. Bakırköy Halk Evi'ne e, Hamlet 1970 oyunu örneğin ki daha lise ikinci sınıftaydım. Yine öğretmen olan babam beni götürdü. götürdü Ve e, devrim için hareket tiyatrosu, malum Mehmet Ulusoy'un, e, Işıl Özgen Türk'ün, Türk evet. efendim e, pek çok sendika tiyatroları, üniversite tiyatroları ki genç oyunculardan Dündar Bey az önce söz etti. Hı. Yani Türk tiyatrosunu müthiş Hı. ivme kazandıran bir topluluk oldu genç oyuncular üzerine de mitos boyuttan bir kitap çıktı değil mi? Atilla çok da hoş bir Atilla Alpöge'nin. Yani. Çok da hoş bir kitap. Valla kimi bölümlerini okurken ağlamak geldi içimden. Yani bu kadar gönül verip bu kadar kararlı duruşu olan ve bugüne kalan, kalan kendi seyircisini yaratmış olan bu topluluklar. Yani Türk tiyatrosu insanı çok şey borçlu diye düşünüyorum. Yalnız burada küçük bir parantez açalım. Tabii buyurun. Şey... Devrimci hareket tiyatrosunda olsun, töz tiyatrosunda olsun, işte Aksaray'da tözün bulunduğu yerde hı hı. kuruluyor Devrimci hareket tiyatrosu. Bu tiyatrolarda olsun, bunları anlayabilmenin koşulu, gene aynı mantıkla o günkü toplumsal süreci, muhalefet, toplumsal muhalefetin düzeyini, 68 sürecini bunları bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Bunların üzerinde yükseliyor bu dalga. Yani Devrimci hareket tiyatrosu. ...işte köprüyü oynuyor... ...Vitagrevi'ni oynuyor... ...bir sürü oyun oynuyor... Hı hı hı. ...ama bu... ...yükselen muhalefet üzerinden yükse bir... ...bir daha Evet. ...elbette... Evet. ...yani bunları bilmeden... ...onların yaptıkları... ...zeminsiz bir donkşotluk gibi gelir... ...kahramanlık gibi gelir... ...haklısınız evet... Ya yani evet. bunlarla birlikte ele alındığı zaman... ...yani e, Töz Tiyatrosu'nda şey alınıyor... ...örneğin... E, ...hazırlık yapılacak... Anadolu'ya bir sezon boyunca gidilecek, Ramazan ayında tekrar dönülüp dinlenecek gibi böyle bir şeyler yapılıyor. Evet. Anadolu böyle karış karışık dolaşılıyor. Ama bu süreci, süreci anlayabilmek, onların niye böyle bir karar aldıklarını bilmek, o sürecin siyasal yapısını, toplumsal yapısını, insan ilişkilerini, üretim, üretim güçlerini bunları bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Bunların üzerinden ancak anlaşılabilirdir diye düşünüyorum. Ya yani oradan günümüze doğru evrildiğimiz zamanda niye biz bir Derinçin Hareket Tiyatrosu ya da 70'li yılların bir merhabası. Ondan önce işte halk oyuncularını, tarz oyuncuları, bunları niye yapamadık ya da niye olmuyor şu an dediğimiz zaman anlaşılabilir açısından, anlaşılabilirlik açısından hı hı, biraz hı. da bu yöntemi bulmak gerekiyor. Günay Karasu'nun bence en büyük e, katkısı bir yöntem oluşturuldu. Oluşturdu. Bu yöntemle tiyatroya başlandığı zaman kaçınılmaz olarak olumlu bir şeyler yapılıyor. Hı hı hı. Kesinlikle yapılıyor. Çünkü seyirciyle bağ kurulacak. Kiminle oynayacaksan onlarla organik bağ içerisinde olacaksın Hayatı bileceksiniz, felsefe bileceksiniz, sosyoloji bileceksiniz, politika bileceksiniz. Bunlar olmadan yürüyemeyeceğiniz Kesinlikle, söyleyeyim. kesinlikle. Kesinlikle. Dündar Bey bu ara biraz da şeyden merhaba gösteri topluluğundan söz edelim mi? Evet. Yani kuruluşu, çalışmaları. Şimdi ben 1974 yılında şimdiki Tepebaşı deneme sahnesinin olduğu yerde hı hı. bir ilanla karşılaştım. Aynı ilan Cumhuriyet Gazetesi'nden de verilmişti. Amatör tiyatrolarla ilgili çalışma yapmak isteyenler aşağıdaki adrese gelsinler diyerekten. Ekim ayında deneme, tepebaşı deneme pardon tepebaşı sahnesi dram sahnesinin az iki gün önce yanışının yıl dönümüydü. 17 Nisan 1970'te. Ne kadar almıştım. güzel bir evet, tiyatrocuydu. Sonradan orayı bir atölye Marangozhane ile beraber bir atölye haline getirdiler ve orada Güneya Karsu amatörlere yönelik bir çalışmaya başlattı. İşte diğer hocalarımız arasında Bilge Bekkan Algan, Ayla Algan, Hı -hı. Çetin İpekkaya, Anni İpekkaya çeşitli mim sanatçısı böyle değişik bir yapısı vardı. Biz orada işte önceleri kalabalık bir gruptuk ama yani yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Bir 30 kişilik bir kemik kadro oluştu. Merhaba gösteri <gülüyor> topluluğu. Önce bir kurstan çıktı. <gülüyor> Bunun daha evveli İzmir merhabaydı. 1971 yılında zamanın 12 Mart'ı nedeniyle İzmir'de zorunlu ikamete gönderilen güne yakarsa orada da boş durmadı. Orada da Buca Eğitim Halk Evi'nde kuruluşlarda orada da bir grup kurdu amatörlere yönelik ve işçi ağırlıklı işçilere yönelik bir çalışmaya girdi. Oradaki deneyimlerini İstanbul'a taşıdı. Tabii ben geçmişi bilmediğim için. Ben ikinci yarıyı anlatabiliyorum. Birinci yarıyı bizim İzmirli merhaba arkadaşlarımız. Şimdi ikinci sayısı çıkacak olan kitabımızın ikinci baskısında daha geniş aktarmaya çalışacaklar. 76'dan sonra biz 79'a kadar merhaba gösteri topluluğu olaraktan çeşitli grevlerde... Sendika toplantılarında, halk gecelerinde, bilmem hatırlarsınız spor ve sergi sarayı diye bir yer vardı tabii, bir zamanlar. Tabii, tabii, tabii. Biz oraları doldururduk, alanlara çıkardık, 1 Mayıs'larda gösterdik. Bu arada 1 Mayıs'ta yitirdiğimiz Hatice, Hacer İpek Salman'ı da yad etmek istiyorum. Hı hı. E, tabii, merhaba gösteri topluluğu belli bir işlevi yerine getirme misyonu ile yükle olaraktan gerek halk oyunları gerek müzik olsun gerek söz olsun ağırlıklı olaraktan belli bir çalışma içerisinde tempolu olaraktan o kadar yoksulluk yoksulluk içerisindeyken bunun yerine getirdi evet. 80 yılında aynı zamanda biz de, oyun dergisinin ikinci çıkışında da katkılarımız oldu Günay Akarsu'nun desteğiyle ve Günay Akarsu bize mesleklerimizi seçmek yönünde de büyük yardımcı oldu çoğumuz e, öğrenciydik ...çalışıyorduk ama söylediği şey öncelikle iş, öncelikle okul... ...ondan sonra burası diyerekten bizi yönlendiriyordu. Çoğu arkadaşımız onun sayesinde mesleğini seçti. İşte bunlardan <gülüyor> bir tanesi Şefika Görgülü Kampçaz arkadaşımız... ...o Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken... ...Günay Akarsu'nun teşvikiyle oyun dergisinde ilk bret çevirisini yazan bir arkadaşımız... ...çevrimi yapan bir arkadaşımız. Günay Akarsu bir öncüydü... <gülüyor> Bu Türk tiyatrosunda da eser vermede de izlem yayınlarında ilk sezuan iyi insanını Günay Akarsu bastı. Tabi tabi büyük tabii. bir şeydir yani bu, bu şimdi unutulmaması gereken 8 Mayıs'ta biz onun 77. yaş günü kutlayacağız. İşte 28 sene evvel kaybettiğimiz Günay Akarsu böyle bir ilerici, devrimci, aydınlanmacı bir insandı bizim. Evet. Için. Şimdi Günay Akarsu'nun kurduğu izlem yayınları gerçekten yani bizim gençliğimizde ben de bir tiyatrocu olarak söylüyorum bunu. Bize olağanüstü güç katmıştır. Ki e, seçip yayınladığı oyun kitapları da öyle her yerde yayınlanabilecek, bulunabilecek oyunlarda değildi. Ve bugün hala bir başvuru kaynağı oyunlar. Yani übü, übüden tutun jarenin, efendim, kayıp mektup, e, baypuntileli uşağı madde değil mi, sezonli insan. Yani inanılmaz bir tiyatro serisiydi. Bizim yetişmemize de e, birebir önce olan bir yayın eviydi doğrusu. Evet şeyde 63'teki oyun dergisinde diyor ki tiyatronun bir görevi de eğitmektir her sanat kolunda olduğu gibi dedikten sonra şeyde 64'te Mart'taki oyun dergisinde de öte yandan yurdumuz her kurumdan olduğu gibi tiyatroda da halkın yetişme kalkınma çabasına katılmasını beklemektedir. ...görüş alanı açılmış, düşünmeye, gerçekleri görmeye alışmış bir olusun insanınca yaşamaya daha çok varması için... ...tiyatrolarımızda böyle aydın ilerici seyirci yetişmekle sorumluluk yüklenmek gerekir diyor. Üstelik biz tiyatrolarımız hiç değilse birkaç politika oyuncusu olmasını beklemekteyiz. İleriye aydınlığa yönelmiş politika tiyatrosu bunun çok küçük bir gerçek. Daha tiyatrolarımızın politikası yokken politika tiyatrosu istemek zamansız görünebilir diyor ama işte şimdiki ihtiyaçlarımız yıllar öncesinden böyle bir saptanmış hala biz bunun çaresini bulamamış vaziyetteyiz mi? maalesef. Değil mi? Yani yine 70'li yılları hatırlıyorum da 60'ların sonu 70'li yıllar yani amatör tiyatrolar olsun özel tiyatrolar olsun oyun seçimi ve sahnelenmesi bakımından müthiş bir atılım tarihiydi. Olağanüstüydü. Bir kalkışma gibi. Değil mi? Yani inanılmaz bir şey. Şimdi o oyunların, yani ne bileyim ben dipnotunu ben tiyatrolarda pek göremiyorum. Ben de devlet tiyatrosunda çalışıyorum. Yani yüzlerce oyun üretiliyor. Çok iyi oyunlar da var elbette. Şehir tiyatrolarına bakıyorum. Özel tiyatrolara bakıyorum. Hakikaten 70'li yıllar bir altın gibi parlıyor. Yazıların yoğunlukla üzerinde durduğu oyun eleştirileri var. Oradan da bunu takip edebiliyoruz. Yani Maxim Gorkin'in anasından efendim, Güneş'in katiline Mehmet Tükkan'ın romandan oyunlaştırılan efendim, e, işçi tiyatrolarına, oradan e, Mikado'nun çöplerine, bir, pek çok oyun üzerine tabii ki e, Günay karşı yazı yazdı dergilere. E, oradan da bu birebir tarih olarak çıkarılıyor. Ee, ben bir de şeyi sormak istiyorum Orhan Bey Şimdi amatör tiyatrolara Müthiş bir inancı olan bir insan Tiyatro adamıydı değil mi ee, Günay Akarsu ee, Bu konuda neler düşünüyorsunuz Neler dersiniz ee, Güney Akarsu'nun ölümünden sonra Ben de e, 80'li yılların ikinci yarısından itibaren Ben de amatör tiyatrolara devam ettim 2002 yılına kadar e, Her alanda Güney Akarsu'nun köyü Belki kötü bir kopyası olarak ama benzer bir perspektifte. Onlara şey yaptım. Güney Karsu netleşmişti son dönemde. Hı hı. Yapacağı tiyatroyu daha bir elimize etmişti. Zaman kaybı açısından, enerji harcaması açısından. Ben doğrudan doğruya amatörlere çok çok özel bir anlam veriyordum. Ve geleceği kuracak ve yaşatacak olanların yanında sanat özellikle amatörler tarafından. Geliştirilecek, yapılacaktır. Neden amatörler? Evet. Çünkü özgürlüklere baskındı. Gişe kaygısı taşımıyorlardı. Kimseye hesap vermek zorunda değillerdi. Değil evet. Doğru bildiklerini yapıyorlardı. Evet. Gişe belirleyici bir nokta tiyatroda. Günümüzdeki tiyatronun bugün bana göre sayısal anlamda olması önemli değil. Nitelik olarak kötü bir noktada olmasının bir nedeni de bu gişe kaygısından kaynaklı olarak evet. finansörlerin çıkması, devletin tiyatroya yardım etmesi, desteklemesi, sponsorların bulunması. Bunlar bir biçimde parayı alabilmek için repertuarlarını, oyunlarının özünü, biçimini, içeriğini ona göre adapte etmek durumunda kaldılar. Bu da kaçınılmaz olarak tiyatronun intiharını beraberinde getirdi. Değil mi? Günah'a karşı ben çok iyi O 76'dan beri. Bölümüne kadar e, beraberdik. E, çok yakında bulunmuş bir olarak. Kolu kırıktı. Trafik atası geçirmişti. Hı hı. Kırık kolla, tek elle e, yapmış olduğumuz bir çalışmada Anadolu yakasında gösterilere beraber gittik. Yani birinden çıktık diğerine gittik. Ve gittiğimiz gösterilerde degeme direnişindeydi. İşçilerde dayanışma vardı. E, bugün değilse ne zaman sorusunu sorarak gitti. Ya bu böyle bir özveriyle değil mi? kimsenin yapabileceği bir şey değil. Günay karşı hiçbir zaman öncelemedi kendini isim olarak. Hep bir sıra neferi gibi yaşadı. İnançları ve bil, işte doğru bildikleri için yapmadı çalıştı. Ve Günay Karşısı bence bizim bu en azından bizim şu an onun yakında bulunan insanların ee, kafamızda çok çok özel bir yere oturtmamızın bir başka nedeni de hı hı. Özellikle bugün açısından günah Akarsu bilinçli olarak bir iktidar odağı olmadı. Sonuna kadar bilgisinin farklılığının bilincindeydi. O bilgiyi elinin kenarıyla bir tarafa koydu. Bizimle arkadaş oldu. Ee, dost oldu. Abi oldu. Kardeş oldu. Evet. Bizim hocamız oldu. ...bizim her şeyimizi paylaştı. İnsan ilişkisi üzerinden yürüdü. Ama hiçbir zaman şeyi unutmadı. Ee, bilgi farklılığının oldu. Onunla bir iktidar gibi tepeden hükmetmedi. Küçük bir cemaat yaratmadı. Ne kadar önemli bir şey. Evet. İnsan olarak, insan olarak Hı -hı. sonuna kadar eşitlikçi bir ilişkiyi... ...belirleyici olarak o yaptı. Bizim yapabilme ne teorik ne pratik gücümüz vardı. Ama o yaptı. Biz bugün sanat kültür üzerinde bir şeyler söyleyebiliyorsak, yapmaya çalışıyorsak ya da dillendirebiliyorsak geçmişi, hı hı. onun verileri üzerinden. Saygımızın bir yanı da bu iktidar duygusuna karşıdan doğrudan doğruya bir tavır alışıydı. Çok evet. güzel anlattınız doğrusu. Çok evet. da şey bir konu, yani uyarıcı bir evet. tema doğrusu. Zaten bu Buyurun kitabın çıkması bak. da yani bizim hocadan edindiğimiz bir ortak iş yapma becerisinin Mirası değil mi? Yani değil mi? Bize hala bir şeyler öğretiyor. Biz mesela kitap baktmışsınız. Şimdi öğrendik <gülüyor> yavaş yavaş. 2009'da kitap tiyatı kitap fuarına bu kitabı yetiştirdik ve istiyoruz ki bundan sonra ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü de getirelim. Hep beraber bir şeyler üretelim. Tabii ki. Evet. Yani çok hoş, çok hoş olur. Şimdi bir de şurada e, amatör tiyatrolar için e, Günay Abin'in söylediği bir şey var. İşe bir de amatör tiyatro cephesinden bakıldığında durum hiç de öyle değil. Amatörler meta tiyatro üretmek zorunda değiller. Sizin dediğiniz değil mi Dündar? Evet. Nasıl ne kadar güzel şey yapmış. Çünkü bu tiyatrolar toplumu değiştirmeye, ileri götürmeye yönelik genel bir çaba içinde yer alırlar. Toplumsal yapımızın sınırlarıyla bağımlı değildirler. Tanımları gereği bağımlı olmamak üzere yola çıkarlar. Sizin ifade ettiğiniz gibi hakikaten bunun üzerinde de durmuş kendisi bir yazısında. Ve en altını çizmek gerekiyor. O süreç içerisinde incelendiği hı hı. zaman e, sokakların kan gölü olduğu bir süreç 70'li yıllar. O süreç içerisinde can pazarının yaşandığı bir süreç. Evet. Ölümün bulunduğu yerde sanatın lafı olmaz. Elbette ki bu do doğru bir yaklaşım ama Günay Bey o süreç içerisinde de kara, şey, kuru bir e, politik söylemle didaktik bir söylemle sanata yaklaşmadı. ...yeni arayışı, biçimsel yeni arayışların, yeni e, öz araştırmaların e, gerek bu coğrafyada gerek yurt dışında denemelerini hedefledi. Hı hı. Bu çok belirleyici bir şeydi. Yani dünün e, ya da günün dar gerçekliği içerisinde Güney karşı hapsi olmadı. Hı hı. Onun, onların üzerinde o olayı yabancılaşıp dışarıdan bakarak yapmaya çalıştı, söylemeye çalıştı. Bu çok belirleyiciydi. Kesinlikle, evet, kesinlikle. kesinlikle. O süreç içerisinde hatırlarsak Hı. muhalefetin öznesi durumundaki sendikalar, örgütler, dergiler sanatın sırası mı? Baskındı o, bu yaklaşım. Evet, evet, Ama o baktısınız. dönem içerisinde gene Güney Karşı, izin verirseniz bir kelime tabii, daha tabii, söyleyeyim, tabii, tabii, çok konuşayım ben. Ee, o dönem içerisinde gene Güney Karşı söyleyeceği şu, şu, sözleri Değişik gazete, dergi Toplantılarda, sendikalarda, e, tiyatro topluluklarında yaptı ve nerede bir tiyatro topluluğu varsa çekinmede oraya gitti. Bayrampaşa'dan içine kadar İstanbul'a nerede varsa çağırılsın çalmasın. ne yapılıyor diye merak etti. Kesinlikle. Varsa öğreneyim yoksa paylaşalım Kesinlikle. gibisinden yaklaştı. Bu çok özel bir durumdu. Ve o dönemde çıkan, ikinci oyun dergisinde çıkan bir yaklaşımım var. Ya Oyun dergisinin ikincisinde çıkış gerekçesi de şuydu, benim anladığım kadarıyla sanırım arkadaşlar da bu konuda e, hemfikir e, durumda oluruz. E, söyleyecek sözü olanın kürsüsü olmak durumunda. Özgürce söyleyecekse <gülüyor> <gülüyor> Oyun dergisi bu anlamıyla Salt Güney Akarsu'nun kürsüsü olarak kullanılmadı. Benzer düşünenlerin tüm amatörlerin yardımlaşma dayanışma buradan hareketle muhalif derinci muhalif tiyatroların acaba örgütlülükleri sağlanabilir mi? Onun koşullarını yaratmak için biraz da ama evet. ikinci oyun dergisi çıktı. Evet. Şimdi e, dediğiniz ya, eee günaya karşı ister Boğaz içinde olsun, ister Bayrampaşa'da olsun hepsini izlerdi derdi. Ben de 1980 yılında e, İstanbul Teknik Üniversitesi Tiyatro Topluluğunu yönetiyordum. E, Brecht'in Kural'la Kural Dışı oyundu. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tiyatro Festivali'ne çağrıldı. Gittik de bizi bir hafta ağırladılar. E, Günay Akarsu'da bir hafta boyunca bizlerle beraberdi orada. Bu, bu da bir anı olarak e, bende kaldı. Ondan önce tabii ki dergileri ve yazılarından tanıyordum ama e, orada e, yan yana olduk. Yan yana bir sürü oyun seyrettik. Yani doğrusu çok da kendi adıma bir genç insan olarak çok bana şey verdi, gurur verdi. Güven geldi içime doğrusu. Bunu da paylaşmak istedim. Evet Dündar Bey. Valla işte bir şey Orhan'ın söylediklerini şimdi 1976'da günah yakarsa şöyle özetliyor. Yarının ile dünün tiyatrosu elbette çelişir diyor. Ve biz bu çelişkinin üzerine, bu çatışmanın üzerinde ne tarafta olacağımızın safımızı tutmamız için biz bir çalışma içerisine girmiştik. Evet, evet. evet. Şimdi e, biz e, programımızı e, bir şiirle kapatıyoruz. Yani bütün programlarda bir e, konuklarımızın kendi seçtiği şiiriyle. Bakın kitabın 309. sayfasında e, ölümünden çok kısa bir süre önce herhalde. 30 Kasım 1982 diyor. O şiiri e, Dündar Bey okuyabilir misiniz acaba dinleyicik? Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, mi? tabii. Çok, yani Var Biraz falan. daha vaktimiz var. Ee, oyun dergisinin Çıkış sürecinde ikincisinde e, çıkış yazısında oyun dergisi renksiz kokusuz bir dergi olmayacak diyor bunun altını çiziyor. Devam ediyor Bertolt Brecht'ten bir alıntıyla eğer tutulan yan nesnel açıdan doğru ise o zaman nesnellik ile yan tutma arasında bir ayrım yok diyor. Bugüne gönderdi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. Değil mi? Çok önemli. Evet, evet Dündar Bey. 28 yıl önce kaybettiğimiz. Günayakar'sı 30 Kasım 1982'de kaybetmiştik. 23 gün önce ölümünden 7 Kasım 82'de gece sabaha karşı saat 3'te şu şiir yazmış. Isınmıyor elleri, yüreği sönmüş. Yazamıyor camlara sevgisini, özlemini. Ağzında soluk, kahreden yalnızlık. Donmuş kışları, yazlar izler. Ağustos bungusunun ardından bir sonsuz son yaz gelir. Sonra da gelmesin kış böyle tek başına. Üşümesin elleri insanların avuçlarında. Çok güzel. Güzel de okudunuz doğrusu. Güzel de bir şiir. Ve şey bir düzeltme yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. 30 Kasım 1982 e, günü yakarsın ölüm günüydü. Şiirin başında 7 Kasım 1982 yerine Ölmeden yanlışlıkla 22. söyledim. Onu düzeltiyorum. 7 Kasım 1980'te gece sabaha karşı 3 diye not düşmüş bu şiire, şiirin baş tarafına. Günayakasın. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz Merhaba Gösteri Topluluğu'nun bir oyunundan 1976'da 1976'da e, oradan bir, bir bölüm sunuyoruz size. E, müzikli bir bölüm. E, sonra da e, veda edeceğiz. E, Sayın Orhan Kazbeke ve Dündar İncesu dostlara çok teşekkür ediyorum katıldıkları için ve bu olağanüstü emekli emekleri için. Buyurun. Biz az önce içeride fayda konuşurken de söylemiştik bir nostalji, bir kadir bilirlik olarak bakmıyoruz bu olaya. Hı hı. Bakmak da istemiyoruz açıkçası. Günay Akarsu'nun yapmaya yapmaya çalıştıkları bugün de günümüzü aydınlatıyor. Günay Akarsu'nun yaptıklarının doğruluğunu savunmak yeterli değil. Şu süreç içerisinde benzer yapılanlara omuz vermekte aynı düşünceye hizmet etmektir. Bundan ötürü e, benim görebildiğim Ankara'da Özgür Tiyatro diye bir tiyatro topluluğu var. Benzer şeyler yapıyor. Günay Karşı'yı da son derece önemsiyorlar ve onun söylediği terşevede bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Benzer topluluklara omuz vermek anmaktan çok daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle katılmamak elde değil doğrusu. Evet, e, merhaba Gösteri Topluluğu'nun e, şarkılı, e, müzikli bir bölümünü dinliyoruz çalışmasından. Ardından da e, veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Konuşmacılarımıza, konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Orhan Kazbek ve Dündar İncesu dostlarımıza. E, ve kitabı içinde kendilerini kutluyorum diğer elveren arkadaşlarla beraber. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Aydınlık oğla Biliriz soğuktur karadır gece Yakıt mı ateşi sönmez bir dava Yakın ateşi sönmez bir dava Kimi bize değinir ateşi yata Kimi severi de kıvılcım sağ Hepimiz birlikte odun taşı sar. Södürdeki kimse çıkar mı la kimse çıkar mı oğla? Nasıl dayanacağız yarına kadar? Sen onu söyle önce. Haklısın dostum. Haklısın herhalde. Ama sen de biraz sal Güneş batmadan, doğar meyleden, hasat alabilir misin targayı ekmeden? Her gün bir taş, bir taş daha kumur. Yara köprü bu bükünden yıkılır. Bizimle bulunsun çorbada tuzumuz dedik. Size bir tiyatro önü getirdik. Başı sahneye geçer oyunu. Sonu her gün, her saat aramızda. Bir izleyin bakalım. Beğenirseniz ne ala. Ama beğenmezseniz ki beğenmeyeceğinizden eminiz. O zaman o zaman bozun oyunu. Kendi oyununuzu başından sonuna kendiniz yazın. Kendiniz yazın. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas